Agos'u Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Ağustos. Paralüüs, günaydın. Radyo Agos'tan merhaba. Ben Robert Koptaş. Bugün 1 Mart 2013. Mart ayına da girdik. Bahara bir adım daha yaklaştık. Kalin Karakaş ile birlikte yine karşınızdayız. Günaydın herkesi. Ee, gene yoğun bir haftaya geride bıraktık. Ee, yoğun bir hafta ve yoğun bir Agos haftası. Ee, gazetenin içeriği Dünkü yazı işleri toplantısında tartıştığımız üzere bizi çok memnun etmedi. Bu hafta biraz tempomuzu düşük bulduk. Bilmiyorum okurlar nasıl bulurlar. Ama böyle bizi çok heyecanlandıran haberler yoktu. Çok iyi çalıştığımız haberler yoktu. Umarım bu haftalık bir geçiştir. Çok kalıcı bir düşüklük olmaz. Çok kalıcı bir heyecansızlık olmaz. Neler var bu hafta gündemimizde Karim? Bizim gazetenin basımından sonra ortaya çıkan bir haberle belki başlamak lazım Agos'un çok yakından takip ettiği 24 Nisan 2011'de Batman'ın Kozluk ilçesinde jandarma karakolunda devre arkadaşı Erkıvanç Ağoğlu'nun tüfeğinden çıkan kurşun hayatını kaybeden Sevak Şahin balıkçının davası Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı askeri mahkemesinde görülmeye devam edildi davaya Ve e, bu duruşmada e, savcı esas hakkındaki mütalasını verdiği için e, önemliydi tabii e, kamuoyu için. Öncelikle daha önce e, toplantı yaptığı ve Kıvanç Ağaoğlu'nun e, lehine tanıklıklara askerleri zorladığı e, iddiaları basına da yansıyan sanık asubay e, dinlenmiş. Ardından e, bizim için önemli olan soruşturmanın genişletilmesi. Ne yönelik balıkçı ailesinin avukatlarının talebi maalesef reddedilmiş. Savcı bu aşamada kasten öldürüldüğüne ilişkin bir emareye rastlanmamıştır da diyerek aslında bir nevi e, kararı önceden ilan etmiş bile diyebiliriz. Bunun sonunda da bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan Kıvanç Çağoğlu için 2 yıldan 6 yıla kadar bir hapis cezası talebinde bulunmuş. Evet. Sevak Balıkçı'nın ve ailesinin avukatı İsmail Cem Halavurt soruşturmanın gelişletilmesi talebinde bulunurken tanıkların keşfe çıkmamasında yani savcı tarafından yapılan keşfe katılmamasında ailenin Halavurt ailesine özür dilerim ağa Oğlu ailesinin baskısının rol oynadığını ...aslında kanıtlamıştı mahkeme süresince. Hı hı. Dolayısıyla bu tanıkların keşife katılmasının ve başka bazı delillerin toplanması için... ...soruşturmanın genişletilmesi, bütün belgelerin gerekli yerlerden istenmesi talebi vardı. Ama askeri savcı bu talebi katılmayınca hakim de bunu reddetmiş ve mütalaayı kabul etmiş. Böylece mahkemeyi bir an önce kapatmak yönünde bir eğilim göstermiş oldu. Başından beri söylediğimiz gibi Seva'nın öldürülmesinde çok fazla sayıda soru işareti var... Oradaki askerlerin ifade verirken yönlendirildiğine dair pek çok ifade var. Bunu söylemiş olan bizzat askerlerin kendisi, bazı askerler vicdanları rahatsız olduğu için sonrasında söylediler. Ee, ama askeri mahkeme e, bu bilgileri kale almıyor gibi görünüyor. Ve e, Hranting cinayeti davasında olduğu gibi yine e, deliller tam toplanmadan, tam soruşturma yapılmadan kapatılmaya çalışılan bir e, karar mahkemeyle e, karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ee, bunun sonucunda sanırım bu hafta kendilerine soracağız. Avukat İsmail Cemhalavurt herhalde önce askeri yargıtaya sonra Türkiye'de iç hukuk yolları nereye kadar e, götürüyoruz oraya. Sonra da Ahim'e taşıyacak diye tahmin ediyoruz bu mahkemeyi. E, ama e, Sevan annesi Anibalıkçı da e, mahkemede e, bizi başka ülkelere muhtaç ederseniz başka ülkelerin mah mahkemelerine muhtaç ederseniz utanırım. Demişken, o çok önemli bir tespit evet. Yani adaleti burada aramak, burada bulmak ve bu ülkenin vatandaşı olarak adalete layık bulunmak istiyor balıkçı ailesi. Hepimizin istediği de bu aslında ama ma maalesef e, utanarak değil ben, ben şahsen utanmazdım. Türkiye'nin utanması gerektiği ne düşünüyorum ama... E, bu oralara gitmek zorunda kalmak Burada adaleti bir türlü bulamamak Hep uzaklarda aramak adaleti maalesef ki Üzücü olmaya devam ediyor Ve vatandaşlık e, Eşit vatandaşlık denen şey olan e, inancın bu denli sarsılması O aidiyetlerin kırılması e, Geleceğe yönelik e, Çok büyük bir e, acı olarak O zaman kalmaya devam ediyor Ve e, değişimleri olan inancın Kendisini de e, hırpalayan Bir yanı var o açıdan zaten Bütün bu davalar e, çok çok önemli Yoksa e, gidenlerin yerine konulamayacağı çok belli. Bu açıdan bir diğer önemli dava elbette e, gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Dink'in öldürülmesine ilişkin dava. Burada da İstanbul Başsavcılığı'nda devam eden soruşturmada e, cinayetin işlendiği tarihte Trabzon valisi olarak görev yapan Hüseyin Yavuz Demir'in tanık olarak dinlenmesi yine Dink ailesi avukatları tarafından ve Agos avukatları tarafından talep edildi. Bilindiği gibi e, Yavuz Demir'in de Sürece dair açıklamaları son dönemde e, basına yansımıştı. E, kendisi e, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü arasındaki e, yazışmalardan haberdar edilmediğini beyan etmişti. Ve devleti temsil eden bir vali olarak haberim olsa yasal gereğini yapar suikasti önleyecek tedbir alınmasına katkı sağlardım demişti. Hmm. Her gün Trabzon'da saat 11'de vali başkanlığında bir toplantı yapılıyormuş anlatıldığına göre. Hı hı. Muhtemelen bu rutin bir toplantı. E, valinin e, başkanlığında il emniyet müdürü ve il jandarma komutanı e, katılıyormuş. Ve o günün işte güvenlik konuları neyse onlar konuşuluyor. <gülüyor> Biliyorsunuz İstam, Trabzon Emniyetinden İstanbul Emniyetini e, Şubat 2006'da gönderilmiş bir yazı var. Yasin Eyal karşı ses getirici bir eylem hazırlandı diye. Dolayısıyla orada toplanmış bir istihbarat var. E, Vali Yavuz Demir bu bilginin kendisiyle bu toplantıların hiçbirinde paylaşılmadığını söylemiş ol, ol, oluyor. Bu meclis komisyonuna verdiği ifadeydi yanılmıyorsam. E, ve e, Hranting ailesinin avukatları da e, valinin dinlenmesi açık olan İstanbul'da sürmekte olan soruşturma kapsamında dinlenmesi tanık olarak dinlenmesi talebinde bulunuyorlar. Um, umuyoruz bu e, talep kabul edilir mahkeme tarafından, savcılık tarafından. E, biz de Yavuz Demir'i Demir'e ulaşmaya çalışıp kendisinin bu davaya dair başka ne bilgiler verebileceğini, başka nelerden şüphelendiğini öğrenmek isteyeceğiz bu hafta Agos olarak. Bir diğer haberimiz Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Başbakan Erdoğan'la birlikte yaptığı görüşmeye dairdi. Hatırlayacaksınız buraya dini yönderler de E, ...katılmışlardı ve toplantıda e, tabii bu tip e, temaslarda doğal olduğu üzere bir e, genel resmi e, açıklama verilir. O da pek fazla bir şey ifade etmez e, ancak Emre Ertani arkadaşımızın e, daha ayrıntılı bir e, haber yapma şansı oldu. Türkiye Protestan Kiliseler Derneği yönetim kurulu üyesi Umut Şahin kendisi bizzat bu görüşmede hazır bulunan temsilcilerden biri ve çok ayrıntılarıyla bu teması aktardığında gördüğümüz Başbakan Erdoğan'ın Hristiyan gayrimüslim vatandaşların kesimlerin sorunlarına dair hiç yapıcı olmayan bir tutum sergilemiş olması. Aslında bu son derece ilginç çünkü hani genel olarak baktığımız zaman gayrimüslimlerle devlet ilişkileri konusunda geçmiş çok olumsuz ve kötü olduğu için son 10 yıla nispeten olumlu gelişmeler dönemi gözüyle bakıyor. Bazen biz de bunu böyle zikrediyoruz. Çünkü dediğim gibi burada en temel motivasyon, en temel etken geçmişin çok olumsuz olması. AK Parti hükümeti biraz olsun bazı hakların iadesi yönünde adımlar atınca diğerlerinin önüne geçiyor haliyle geçmişi ...kötü geçmişi biraz telafi etmiş gibi görünüyor. Ama Erdoğan'ın o nobranlığı içerisinde herhalde bu görüşmede... ...bazı meselelerde ne kadar büyük uçurumlar oldu... ...ve sorunların nasıl da devam ettiği... ...köklü anlamda hiçbir sorunun çözülmediği ortaya çıkmış oluyor. Mesela Umut Şahin'in anlattığına göre... <gülüyor> ...özür dilerim... ...Protestanların Türkiye'deki yeni ibadethane açma sorunundan... ...Başbakanın habersiz olduğu görünüyor. Türkiye'de ne kadar protestan olduğunu dahi bilmeyip Umut Şahin'den öğrendiğini görüyoruz. 5000 kişi var mısınız ya diye bir cevap vermiş mesela. Onun dışında daha da derin bir takım meselelerde çok sert ifadeler kullandığını ve politik olarak da çok yanlış bir tavır Hı. izlediğini görüyoruz. Bunlardan biri Mor Gabriel Manastırı davası. Bütün bu mahkeme sürecine vakıfmış gibi bir tavır içerisinde başbakan ve oranın ormanlık Morgabriel arazisinin orman alanı olduğunu dolayısıyla kendilerinin idare olarak hiçbir şey yapamayacaklarını, yargının bu yönde karar verdiğini söylüyor. Ama o arazinin morgabriyeli e ait olduğu ve kadastro çalışmaları sırasında orman alanı olarak geçtiğini yani... Cumhuriyet dönemindeki bir haksızlıkla 1600 yıllık bir manastırın arazisinin el değiştirdiğini pekala bilmesi lazım. Bunun bu gerçeğin ya bilmiyor bu gerçeği ya bu gerçeğin üstünü örtmeyi tercih ediyor. Her ikisi de vahim. Bir başka vahim durumda ruhban okulunun açılmasına Atina'da cami yapılması koşuluna bağlamış olması. O eşleyen müktesebat anlayışı zaten bitmek bilmiyor. Evet bu, bu karşılıklılık ilkesi gerçekten bir ülkenin kendi vatandaşlarına hak tanımamak için kullanması gerçekten insan haklarına aykırı defalarca yazıldı söylendi artık terk edilmiş olduğunu düşündüğümüz bir anlayış ama hala Türkiye'deki yine yüzlerce yıl açık kalmış bir ruhban okulunu 40 yıl önce zorla kapatılmış bir ruhban okulunu Atina'da cami yapılması şartını öne sürerek E, ...ertelemek, e, sürekli bunu bir pazarlık konusu haline getirmek... ...aslında zihniyetlerin pek de değişmediğini gösteriyor pekala. Üstelik bütün bunlar e, Almanya şansölyesi Angela Merkel'in gözü önünde e, oluyor. O da işin bir başka garip boyutu. Herhalde böyle şey tenis maçı izler gibi baktı bir sola bir sağ diye tahmin ediyorum. Ee, özellikle Mor Gabriel Manastır Metropoliti Samuel Aktaş'ın e, tabii... 1600 yıldır kendilerine ait olan bir manastır ve bu kadar vahim bir haksızlık var iken, başbakan tarafından siz ormanın arazisine el koymuşsunuz şeklinde bir cümle karşısında hissettiklerini bizim anlamamamıza ve paylaşmamamıza imkan yok. Evet bir başka absürt diyebileceğimiz garip diyebileceğimiz gelişme de aslında. Son günlerde gündemde olan TBMM gündeminde olan tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı. İsmi çok güzel. Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruyor. Ama acaba gerçekten koruyor mu diye sorduğumuzda pek de korumadığını görüyoruz. Daha doğrusu bir doğa, doğa alanının üzerini korumak, üzerine örtmek gibi bir amacı olan bir yasa gibi görünüyor. Fatih Yokan Diller arkadaşımız... Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi parti meclis üyesi e, ve partinin doğu çalışma grubundan Ümit Şahin'le e, konuşmuş. Ve e, o neler demiş, nasıl değerlendirmiş yasayı? Ee, aslında e, bir takım kavramlar üzerinden gidildiğinde e, amaç çok e, trajik bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir tanesi şu üstün kamu yararı, e, bir de sürdürülebilir kullanım. Bunların hepsi tabii ekonomik kalkınmaya e, gönderme yapan yerler. Nitekim Ümit Şahin de zaten o e, tasarının e, köküne doğru bir e, gönderme yapıyor ve Rize ikizlere başta olmak üzere HES bölgelerinin Doğa koruma alanı ilan edilmesi ve altın arama yapılması istenen kaz dağlarının milli park ilan edilmesinin halihazırdaki yasa tasarısına paralel olarak aynı zihniyeti gösterdiğini ortaya çıkarıyor. Hükümetlerin istediği yeri doğa koruma alanı yap olmaktan çıkarabilmesini sağlayacak bir yasa yapmak istenildiğini söylüyor Ümit Şahin. Şuna da dikkat çekiyor. Gerçi biz bunu konuşuyoruz ama Açık Radyo'da bütün hafta boyunca Ömer Madra ve ekibi zaten bu konuyu tartışıyorlar ama bizim dinleyicilerimizle de bu programın dinleyicileriyle de paylaşmış olalım. Çok somut bir bilgi çünkü e, uluslararası standartlara göre daha doğrusu Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlik Konvansiyonu'na göre %15'e çıkarılmak istenen doğal koruma ara alanı e, tabiri ...şu an ortalaması %11'miş dünyada... ...bu %15'e çıkarılmak isteniyor... Doğa, doğal ...doğanın devam edebilmesi... ...hayatın devam edebilmesi için. ...bu rakam Türkiye'de zaten %4... ...yani %4'ten %15'e çıkarmak üzere... ...çalışmak yerine... ...biz %4'ü yatırıma açmanın yollarını... ...arıyoruz... ...hani bir tür o... ...tüccar kurnazlığıyla... ...doğayı tahrip ederek kalkınacağız... Ee, ekonomik kazanç elde edeceğiz. Milli gelir artıracağız ama o arada yaşanacak bir ülkeye yani yaşanacak bir O paraları harcayabilecek bir, bir hayatımız da kalmayacak muhtemelen yani, sonunda. Yani herhalde AVM'lere doluşup harcayacağız o paraları bir şekilde de o, o hayatın ne kadar anlamı olacak tabii onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ya da biliyoruz da. Neyse. E, programımızın ilk şarkısını e, bir Çeçen şarkısı olarak seçtik. E, Stalin'in Büyük Çeçen sürgününe dair Kelemet çidem Türkünde bir E, habirine e, analizine yer verdik. E, Yandarbi evin e, şiiri e, eşliğinde 23 Şubat 1944'te e, çok feci bir e, sürgün aslında bir e, kırım olan bir sürgünde Çeçen Ingush e, halkından e, yüzler yüz binlercesi Sibirya'ya sürgün edildi. E, toplam 496.400 kişiden bahsediyoruz. E, yolculuk sırasında ve sürgündeki yaşam koşullarında 250 binden fazlası hayatını kaybetti ve 57 yılından sonra ancak tarihsel anavatanlarına geri dönebildiler. Bugün de halen Çeçenya'nın durumu e, pek parlak değil. Kafkasların dinmeyen acılarından biri. E, onlara, onların acılarına gitsin Trejan şarkısı. Biraz manşet haberimizi konuşalım. Ermenistan'da değişim umudu dedik. Ermenistan seçimlerini takip ettik. Yakından takip ettik. Ben oradaydım. Bu haftada onun tortularını daha doğrusu tortu beklenemez aslında seçimden sonra çünkü tansiyon daha fazla yükseldi. Yankılarını, devamını takip ettik. İlginç şeyler oluyor Ermenistan'da. Seçim öncesi aktarmıştık burada iki defa radyo programında bir keresinde Yerevan'dan telefon bağlantısıyla. Çok heyecansız görünüyordu her şey. Sonuç belli Sarkisyan'ın kazanacağı kesin e, halk inançsız seçimlerde hile yapılacağına dair çok katı bir, e, çok yerleşmiş bir kanaat var ve e, buna karşılık da hiçbir ikinci adayın olmayacağı, daha doğrusu ikinci bir güçlü aday çıkmayacağı tahmin ediliyordu ama öyle olmadı. Miras Partisi'nin başkanı Jaren Kutu'nun başkanı Rafio Van Ermenistan'ın ilk dışişleri bakanı, bir diaspora Ermenisi Amerika doğumlu bir Ermeni olarak e, siyasi hayatına Ermenistan'da devam ediyordu ve e, yaptığı çalışmaların karşısını bir anlamda aldı. O hileli kabul edilen seçimlerde bile %37 gibi bir oy aldı ve aldığı bu yüksek oy oranı Ermenistan'da büyük bir heyecan yarattı. E, Sarkisyan'a duyulan memnuniyetsizlik, e, Sarkisyan'a kimsenin Sarkisyan'ın politikalarından memnun olmaması e, Hovannisyan'ın aldığı yüksek oy oranı ile birleşince acaba bir e, değişim mümkün mü e, umudunu yarattı ve muhalefet bir anlamda e, birleşmeye başladı. Seçimden iki gün sonra da zaten ülkeyi e, Hovannisyan e, boydan boya kat etti. E, yani boyu tabii çok büyük olmayabilir ama her yerine e, gitmesi o açıdan... E, E, ...kitlesel gösteriler organize edebilecek bir e, hale getirmesi iki gün içinde e, çok anlamlı. Dolaşmak için kolay bir ülke, politikacılar <gülüyor> için de kolay onu e, Bir de Rafi Oman e, o herkeste tokalaşma geleneğiyle e, herhalde bu e, bir zafer edasıyla öne çıkmamasıyla... ...o toparlayıcılığıyla da dikkat çekti. O kadar ki genelde e, ayrı gayrı durma e, halinde olan Taşnak Tutun Partisi bile... Eşlik etti, e, muhalefetin içinde yerini aldı. E, üniversitelerde e, öğrenciler e, derse girmeyerek e, eylemlere e, desteklerini sundular. E, ve ilk kez belki hani seçimden önce normalde olması gereken bir şey e, sonrasında sağlanmış oldu. O aslında senin e, geçen haftaki orta sayfamızda yer verdiğimiz izlenimlerinde perçinler bir şey. E, daha uzun vadeli, ileriye dönük bir e, muhalif... Çalışma eğer e, oluşum mümkün olacak ise e, onun ilk to to tohumları gibi e, görmek herhalde gerekiyor. Evet umarım da öyle görülür. E, Rafi Vanisyan'ın ben seçimden itibarenki tavrını takdir ediyorum. Aslında seçimden önce de takdir edilecek bir şey vardı. Benim gördüğüm kadarıyla seçim kampanyası düzenleyen, bunun için propaganda çalışması yapan... ...afişleriyle, mitingleriyle, kendini gösterme çabasıyla siyasi ve sivil bir alan açmaya çalışan bir tavrı vardı. Dolayısıyla o yılgınlığı, inançsızlığı kırmaya yönelik bir şeydi. Seçimden sonra yapması gereken de bence, onu da yazmaya çalıştım, kendisine devşirmek yerine bu başarıyı... Bütün muhalefeti etrafında toplayacak veya bütün muhalefeti bir araya getirecek bir alçak tevazuyla bunu halka mal etmesi bu seçim başarısını olumlu olur ve kalıcı etki uyandırır demiştim. Bu Bare revolution yani parev revolution merhaba devrim sloganı etrafında sosyal medyada örgütlenen hareket eğer anında çözüm almaya yönelik bir hırs göstermezse böyle neyse ki şiddet eğilimi yok hareketin içinde o çok net görünüyor o da iyi bir şey. E, tam tersi bunu uzun vadeye yayarak e, Sarkisyan'a ve onun temsil ettiği siyasi geleneğe karşı daha demokrat, daha sivil, daha çoğulcu, çok sesli bir muhalefet örgütlenmesine e, doğru devşirirse bu çabaları, 5 yıl sonraki seçimde, 4 yıl sonraki parlamento seçiminde ve 5 yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde çok daha ciddi bir aday olur ve belki de o zaman seçim hilelerini yapmak bu kadar da kolay olmaz Ermenistan'da biz de zaten bu umudun bir ifadesi olarak Ermenistan'da değişim umudu manşetiyle çıktık ve yazarımız Vakın Keşişyan'ın da bir yorumu vardı. Kimin aklından geçerdi Sers Sarkisyan'ın tahtının sallanabileceği diye, diye soruyor bize. Ama belki de her olasılığa inanabilmenin, en azından ümit edebilmenin zamanı geldi. Eğer Hüsnü Mübarek devrilebiliyorsa Ee, Beşar Esad'ın iktidarı sınırlanabiliyorsa Ermenistan'da da bir halk hareketi yaratılabileceğinden emin olabiliriz diye. Önemli olan e, en az acıyla e, zaten tarih acılardan geçmiş olan e, Ermeni halkına zarar vermeyecek. Geleceğini e, kör etmeyecek bir şekilde bu değişimlerin e, esnek yumuşak bir şekilde olması. E, bir başka sercide devam edebiliriz hı. aslında. Sarkisyan'dan Tankyan'a geçelim. Ee, Serge Tankyan'ı bilen biliyor. Çok ünlü e, metal rock grubu System of solisti maalesef dağılmış olan e, grubun e, Serge Tankyan e, Ermenistan siyasetiyle yakından ilgileniyor. Ermenistan'daki çevre olaylarıyla da e, çevre mücadeleriyle de e, çok yakından ilgili ve onlara büyük destek veriyor. O e, adaşı Serge bir mektup gönderdi geçen hafta ve seçimde yaptığı hilelerden dolayı kendisini protesto etti. Seçim hileleriyle iktidarda kalanlar Ermeni halkının dostları olamaz dedi kısaca. Ben cevapsız kalacağını tanıyordum bu cevabın ama ilginç bir şey bu mektubun ama Ser Sarkisyan uzunca bir cevap yazdı ve kendi torununun adının da Serci olduğunu ve torununa aydınlık bir ülke bırakmak istediğini söyleyerek nazik bir dille Tankyan'ı hiç kırmadan seçim hileleri iddialarını E, reddetti. E, yani hile konusunda ben e, orada edindiğim izlenim herkesin buna kani olduğu. Ben de bu kanaatteyim. Dolayısıyla e, Sarkisyan muhtemelen doğru söylemiyor ama en azından bir mektuba nazik bir şekilde cevap verme inceliğini gösterdiği için de belki Türkiye'deki Türkiye'de alışık olduğumuz politikacı figürlerinden farklı bir e, tavırda izlediğini teslim etmek lazım. E, Selç Tankian'ın babası Haçadur Tankian'la birlikte söylediği bir şarkıyla devam edeceğiz. Adı Paris Arakil. E, Haçadur Tankyan da kendisi de müzisyenmiş ve 1937 Halep'te doğmuş ailenin kökeni de e, tabii ki buralara Kayseri Efkere e, dayanıyor Serç Tankyan Haçadur Tankyan ikilisinden baba oğuldan canlı bir kayıt geliyor Paris Arakil Yes voçan dune voçen darakir uneman kırvan unemutvan azat hayrenik yerçanik yergin yerçanik yerçanik yeregin Vapaa arakil, arakil karanana, arakil ran. Inta maadabriin, pari arakil, uniusiil tarin, va dukadarin. Arakilin se turat Jailau bara ampero giban Araderal manushak manusha yergi manusha manusha Darling, in the morning, morning, morning, morning, darling, darling, darling, darling, darling, darling, darling, darling, darling, darling, darling, darling, radio agos Stüdyomuzda konuk bir edebiyat araştırmacısı var. O yüzden ben sizi direkt kayına bırakıyorum. <gülüyor> Oo, çok güzel bir kurtulma hali. <gülüyor> Peki. Ee, İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Mehmet Fatih Huslu e, ile beraberiz. E, hoş geldin. Hoş bulduk. E, biz bu hafta dolu dolu iki sayfayı da e, bir söyleşiyle beraber... E, Fatih Altuğ'la birlikte 19. yüzyıl modern Osmanlı Edebiyatı üzerine şu an baskı aşamasında olan derleme çalışmanızı ayırdık. İş Bankası yayınları tarafından okuyucuyla buluşacak. duyduğumuz kadarıyla da artistik bir başlık arayışı var. Ona da yardımcı olacağız ama şimdilik kod adıyla böyle kalsın. Önce sohbet edin belki çıkarabiliriz. <gülüyor> Aslında o çoklu vurgusu önemli o... Osmanlı Edebiyatları denen şeyin içi çok bakış açısını da ifade eden, özetleyen bir başlık, bir ifade. Belki o çokluluktan başlayarak şöyle bir kitabı tanıtabilirsin ben dinleyicilerimize. Oradan açalım, söyleşeyim. Tabii, evet, teşekkür ederim. Ya yani, Kitabın çift yönlü bir esasında çokluk vurgusu var. Bir yandan yani bir... hani Osmanlı kimliği peşinde koşarken onun bugünden hayal ettiğimiz gibi tekil yani ulusal tahayyüle dayandığı, daya ulusal tahayyülün bugün bize söylediği gibi homojen vesaire olmayan bir kimlik olduğunu söylüyoruz. Yani kendi içinde hiyerarşileri olsa da hani e, bileyim işte eşitsizlikleri olsa da adaletsizlikleri olsa da bugün tahayyül ettiğimizden farklı çoğul bir kimliğe sahip Osmanlı. Yani bu belki de o... Struktüründen ne bileyim şey olan işte emperyal yapıya dayanan struktüründen dayanıyor falan ama şey var çok dilli çok etnikli bir yapı söz konusu ve 19. yüzyılda özellikle modernleşme meselesiyle bu çok dilli çok etnikli yapı bir anda kamusal alana çıkıp kendi kendini orada gösterme işte mücadele etme söyleşme diyaloğa girme şansı buluyor. Kitabımızın bir tarafı buna bakıyor yani bu. İşte Türkçe yazmayan insanlar nasıl bir edebiyat ürettiler? Edebiyatlarında modernleşme nasıl oldu falan. Ve bu Türkçe'de bizim yani Türkçe edebiyat araştırmacı olarak, Türk edebiyat araştırmacı olarak çok odaklandığımız macerayla... ...nasıl bir ilişki içeriyor... ...yani benziyor mu farklılıkları neler... ...ve bu benzer farklılıkları nasıl yorumlayabiliyoruz... ...buna bakıyor ve bunun bu nedenle... ...işte Bulgarca edebiyat Osmanlı nasıl doğdu... ...Ermenci edebiyat nasıl doğdu... ...Grekçe edebiyat nasıl doğdu... ...Kürt edebiyatı nasıl doğdu üzerine makaleler var... ...şimdi tabi güzel bir şey de bu noktada... ...bütün bu edebiyatların İstanbul'da doğmuş olması... ...yani hepsinin bu saydıklarımın... ...ilk romanları, ilk ciddi gazeteleri... ...işte... Önemli matbaalar hep İstanbul'da. Bu da zaten hani bu çoğul kimliği dediğim şeyin bir tezahürü, bir tecessümü. İkinci boyutta ise Türkçe edebiyatın bir çoğulluğu var. Yani Türkçe bir emperyal dil olarak işliyor Osmanlı'nın içinde. Yani pek çok farklı milletten, pek çok farklı dinden insanın az çok belki tam olmasa da bildiği bir dil ve şey yapıyor. Yani insanlar bu dili bir şekilde bir ortak iletişim bağlamı olarak kullanıyorlar ve bunun da... Edebiyatın modernleşmesi anında tezahürlerini görüyoruz. İşte mesela Ermeni harfli edebiyat. Bunun en önemli örneği belki de. İşte Grek harfli edebiyat gibi. İşte başka şeyleri, versiyonları da var. Başka geçişkenlikler var. Türkçe edebiyat bağlamı bu geçişkenliğe bakıyoruz. Ve bunun işte bugün bizim hep konuştuğumuz, okullarda hep okutulan işte herkesin... Gerçekten sorgulamadan belki de inandığı tekil edebiyat tarihini çoğunlaştıracak. Buradan da bir Osmanlı nasıl diyelim yeni okuması yapmamızı sağlayacak bir zemin sunacağını umuyoruz. Kitap böyle ama artistlik adı hala yok. Yani. <gülüyor> Çıkar birazdan <gülüyor> ya da belki birazdan çıkmaz da bir süre sonra çıkabilir. Karim biraz düşünürse bulur bir şey eminim. Dur bakalım. <gülüyor> ee, aslında bu açılan edebiyatla siyasetin... ...çok adı konmamış ilişkisini de ifade eden bir yanı var. Ee, bu edebiyat tarihinin anlatımı, arkadaki mirasın e, aktarımındaki e, tercih edilen dil... E, ...yani kodadı Türkçe ama hani kapsayıcılığında sadece Türk Türk'le yetinince... E, ...bu kitapla beraber yeniden bir e, sarsılacak orası çok belli... E, Ve herhalde zaten sarsılmasını da e, tercih ediyorsunuz iki araştırmacı yazar olarak. Yani biz de tercih ediyoruz. Tarih de öyle akıyor işin aslı. Yani bu artık geldi taştı durumunda. Yani hani bu birileri zaten söylemeye başladı. Yani teki genç araştırmacılar içinde bu meseleyle ilgilen çok insan var. Bu belki de o araştırmaları da toplayan bir çalışma olacak. Peki yani, somut örneklerinden mesela gidersek hani küçücük küçücük verebileceğin... E, O zaman böylesi yeni daha kapsayıcı çoğulcu bir edebiyat tarihi yazıldığında şunlar şunlar mesela olmadan olmaz diyebileceğin bunlar olmadan Türkçe edebiyat tarihi denen şey eksik kalır da neleri tamamlamak istersin? Tabii yani yine son dönemlerdeki çalışmalarda çok artık edebiyat araştırmacının aşina olduğu mesela ilk Türkçe romanlı ilk Türkçe tiyatronun falan işte İstanbullu Ermeniler tarafından yazılmış oldu. Bazen İstanbul'da, bazen Venedik'te muhtarist manastır içerisinde. Bir de rahipler üstelik. Falan. Hani o tabii çok zorlayıcı oluyor. Hem Venedik <gülüyor> hem muhtarist rahip ama hani e, Türkçe, Türkçe tiyatronun yazarı. E, tabii yani Türkçe tiyatronun yazarı. Bunlar mesela çok aşikar bir şey esasında. Yani objektif kriterimiz eğer burada Türkçe ise yani edebiyat dilinin Türkçe olması ise... Bunlar ilk eserler falan olarak kabul edilecek ve Türkçe edebiyatın tarihi değişecek ama benim hani bu daha kolay bir şey. Mesela benim hayal ettiğim şey temel olarak bir Osmanlı edebiyatı öğrenen bir işte öğrencinin ya da yolcunun yola çıktığında bu çoğul dillerin birkaçını öğrenerek bunların birkaçını beraber okuması. Yani Osmanlı mesela Halit Ziya'yı işte Zohrab'la Zabel Yeseyan'la beraber okumadığımız zaman bu eksik bir şey. Gerçekten öyle yani İstanbul iki yan sokağında insanlar benzer kaygılarla işte benzer arzularla yeni bir o işte kentlilik fikriyle falan bir edebiyat üretiyorlar. Ve şeyle yani aynı kentin işte havasını soluyarak bunu yapıyorlar. Eğer ona eğer edebiyat eleştirisi ya da kültür tarihi o ana yaklaşmaksa onu daha yakından hissedebilmekse... ...yani çünkü onun yüzde yüz bilgisine ulaşmak elbette trajik bir çaba olmayacak bir şey zaten... ...bunu yapabilmesi insanların inşallah bu kitap böyle bir işe yarar... ...yani insanlar işte farklı Osmanlı dillerini öğrenmeye... ...işte o Kürtçe gazetelerde neler yazıldığını merak etmeye... ...ve aynı anda bunları okumaya yönlendirir... ...bu benim daha önemsediğim bir şey açıkçası... İlki ideolojik katlı şeyler var evet yani bagajlar var vesaire var engeller var... ...ama ilki artık aşılıyor gibi görünüyor daha zengin olanı bence ikincisi. Yani bir ilkler sorunu vesaireni açtıktan sonra hakikaten yani nasıl oradaki insanlar çok dilli ise, çok dilli, çok şeyse, pencereliyse, şimdiki araştırmacının da o çokluğu kendinde böyle tecessüm ettirerek bir şey yapması, oraya doğru yolculuğa çıkması beni daha çok heyecanlandırıyor. İnşallah böyle daha çok araştırmacının çıkmasına neden olur. Bu, bu meseleye e, baktığımda genel olarak Osmanlı modernleşmesine baktığımızda çeşitli yönleriyle e, hep aklımıza gelen bir soru var. Yani bu çokluluk, e, çok dillilik, çok kültürlülük ya da ne diyeceksek bazen çok dinlilik. Çünkü dinler arası da mutlaka Kesinlikle. bazı etkileşimler var. E, çok birbirinden ayrı şeyler mi kompartmanlar halinde yaşıyorlar mı yoksa... Biz mi biraz idealleştiriyoruz? Gerçekten iç içe geçtiği, yoğrulduğu, harmanlandığı yerler var mı? Edebiyata baktığımız zaman da işte bu farklı dillerde yürüyen edebiyat hangi noktalarda birbirine değiyor, hangi noktalarda değmiyor? O konularda, bu konuda tespitiniz ne sizin? Yani bu hakikaten şey bir soru yani kilit soru bu noktadaki ve hani ilk akla gelen soru belki de. Evet, mesela derslerde falan öğrencilerin de en çok merak ettiği şey bu. Yani birbirlerini nasıl anlattılar? Birbirlerini okuyabildiler mi? Yani işte biraz, biraz önce Halit Ziya, Zabelesyan, Zohrab dedik. İki sokak ötede oturuyorlardı belki de gerçekten. Ama birbirlerinden ne kadar haberdarlardı gerçekten? Birbirlerinin eserlerini biliyorlar mıydı? Hatta birbirlerini tanıyorlar mıydı? Evet yani şey e, burada ikisi içinde yani hem çatışmayı gösteren ve iletişimsizliği gösteren hem uzlaşmayı ve iletişimi gösteren örnekler bulmak mümkün. Yani ben onu şöyle yani kendi çalışmamda anlatmaya iki tane büyük motor işliyor. Yani bunun daha büyüğü çatışma motoru gibi görünüyor ve bu insanları ayırıyor, belki düşmanlaştırıyor. Hani popüler tabiriyle ötekileştiriyor birbirlerine bu komşuları. Bir tarafıyla ise uzlaşma anları, incelik anları, konuşabilme anları var. Bu daha minör ve daha küçük ama bu da hayatta şey yapıyor. Yani mesela ...hani Ahmet Mithat Efendi müşahedat romanı var mesela çok şey orada iki tane Ermeni genç kızla bir şey yapıyor vapurda karşılaşıyor o roman onun şeyinde çok eğlenceli enteresan bir roman. Kadınlar şeyi ok Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi'sini okumuşlar Ermeni Afri Türkçe mi? Gazete çünkü tefrika etmiş bunu. ...ve oradan tanıyorlar Ahmet Mütat Efendi'yi falan... ...o da tabii ya işte biraz kendini de şey yapıyor... ...beni herkes tanıyor İstanbul'da falan gibi hava oluşturuyor ama... ...yani böyle bir iletişimin olduğunu gösteriyor... ...ve sonra bir macera yürüyor, konuşabiliyorlar vesaire... ...Ahmet Mütat Efendi onların dillerine birazcık aşina olduğunu görüyoruz... ...ortak bir vokabüler var hiçbir dile ait olmayan vesaire... ...böyle şeyler de var ya da işte ne bileyim... ...Halit Ziya'nın işte bir Mıkıteris Lisesi'nde okuduğunu İzmir'de pek çok Avrupa dinli bildiğini, pek çok Ermeni dostu olduğunu biliyoruz. Tabii Zohrab'ı okuyacak Ermencesi yoktu muhtemelen ama elbette şeydi. Yani temas anları vardı, konuşma anları vardı. İşte bunun tabii en yani şey örneği arasın bu son yayınladığı Ermeni edebiyatı numuneleri kitabı o işin şeyini gösteriyor. Yani bu uzlaşının nasıl genele yayılmadığını. İnsanların işte 1913'te kitap tercüme edilmiş ya da öyküler tercüme edilmiş 1912'de o şaşkınlığı yani ya böyle bir edebiyat var kitapta gerçekten kuvvetli bir kitap yani iyi öyküler var hakikaten kitapta gösteriyor yani hani çatışmanın daha kuvvetli olduğunu ama dediğim gibi hani uzlaşma anlarını yakalamak konuşma anlarını yakalamak gayet mümkün belki de daha da anlamlı. Hı hı. O Aras'ın evet. yayınında, e, Aras Yençil'in yayınında, Ermeni Edebiyatı'nın Umumelerinde bazı Osmanlı Müslüman Osmanlı aydınlarının yazdığı son söz takriz yazıları evet. e, var var ve gerçekten orada hani e, Finun'da sanırım dergide bazı Çevirileri yayınlanmış Ermenci edebiyatın bazı öyküler yayınlanmış. Oradan bir aşinalık var ama genel duygu senin de dediğin gibi şaşkınlık. Yani biz bu Ermeni Edebiyatı diye bir şeyin varlığından pek haberdar değildik ve bu yüzden mahcubuz yani havası var. Süleyman Nazif'in ve diğer aydınların yazılarında gerçekten. Evet. Ee, şunu da söyleyebilir miyiz? Yani belki 1915'i ben merkeze alarak e, vurgulamak isterim bunu ama genel olarak da Osmanlı'nın çöküşü, dağılması... Diyelim belki de yeni başlamış bir süreçti Ermeni Edebiyatı'nın umunelerinin 1913'te yayınlanmasının gösterdiği gibi Ve belki de tekamül edecekti daha da ilerleyecekti ama tarih öyle hızlı bir şekilde makas değiştirdi ki buna imkan pek kalmadı sanki Yani bu sanırım yani oldukça kuvvetli bir iddia yani söylenebilir bir iddia Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Mesela ben Ermeni edebiyatını daha tiyatro bağlamında çalışmaya başladım. İşte 1860'ların 70'lerin metinlerini okudum vesaire. Olabildiğince sıkıcı tiyatro oyunları falan. Ve hani ben edebiyat çalışmaya başlarken sıkıcı metinler yani hani biraz da edebiyatı severek okumak lazım falan. Beni mesela Ermeni edebiyata bağlamında en çok sevindiren özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinden sonra çok kuvvetli yazarların ortaya çıkmış olması oldu. Gerçekten iyi bir edebiyat var ortada. Yani ben Zohrab'ı da mesela Yese Yan'ı da belki biraz işte Gamsaraganı, Saragan'ı, Yan'ı falan da katabiliriz. Ama ilk ikisini özellikle Avrupalı muadillerinden eksik falan düşünmüyorum. Çok heyecanlandırıcı yazarlar. Ya da işte Zohrab Halit Ziya'dan mesela daha kötü bir yazar falan değil kesinlikle. Ve iyi bir edebiyat var orada. İyi bir yazılı kültür var. Birbirleriyle konuşabilen bir entelektüel çevre var vesaire. Ve hakikaten bir şey bir akış, çok zengin bir akış var. Bu dolayısıyla hani bir edebiyat araştırmacısı bu anlamda çok heyecanlandıran bir, ve inşallah Türkçe'ye çevrilir. Hatta doğru düzgün İngilizce'ye çevrilir vesaire de dünya da bundan haberi olur bir durum. Ama bunun tabii üzücü tarafı bunun 1915'te bıçak gibi kesilmiş olması. Yani gerçekten şey bir akan bir şey bir çağlayan bir akış orada bir zenginlik de ortadan kalkmış maalesef. Yani sonrasında tabii başka şeyler var. Yani ne bileyim işte Oşaganlar'da gördüğümüz, Bugün mesela Margosyan Margosyan'da gördüğümüzde. Hala zengin örnekler var ama tabii ki o şey yok. O akış yok. Sohbetimize bir şarkı arası verelim. Bir mola verelim. Bir nefes alalım. Sonra Mehmet Fatih Ustu'yla Osmanlı çoklu edebiyatını konuşmaya devam edeceğiz. Zarmanı ve Yani şaşırıyorum. Şaşkınım diye çevirebiliriz. Artur Mesciyan dan gelecek. Artur Mesjan Ermenistan'ın en önemli bestekarlarından ve e, şarkı yazarlarından biri. E, 1960'lı yıllarda Arak Yalner Havariler grubunu kurdu. Rock müzik e, yapıyordu. Aynı zamanda da bir mimar. Madenatar'ın Madenatar'ın de, Madenatar değerli el yazmaları müzesinin yeni binasının, son binasının tasarımı da ona ait. E, 1976'da grubu Sovyet sansürüne uğramış. 89'da Amerika'ya göç etmiş ama iki yıl sonra bağımsızlık kazanınca Ermenistan Yerevan'a geri dönmüş. Hala orada yaşamaya devam ediyor ama müzikle uğraşmıyor. Ermenistan'ın en çok dinlenen, en çok sevilen ve en çok saygı gören bestecilerinden biridir. Belki de Türkiye'de bir radyoda ilk defa çalıyor. Artur Mescihan Artur Ardaşes Mescihan'dan geliyor Zarman <gülüyor> Umem Je հետո մի պակ արջած ներկային, ես կզարմանամ։ Դե ինչպես եղավ, որ մեր շուրջ անկարծ ամենը փոխվեց։ Ասում են ամեն երազամ գուհույս նորից պխթորվեց։ Խանմանում եմ ես Zalman mem mietsemess mez on hazar hazaar sherderit. Zalman me miettii, jen norit, norit, jen semas kanu. Jen kaluhaskaa han kum, kuin asksem putru. Jen sem Zalmanu noritat nataat, Zalman me viels nori tampera, ihim jo kertees. Zalman me viels, jepkem vakenum, otarkes namoot. Kahla ne yrkiris, nersti terkad vu, jepartem vaikut. Jan tahti orak, keventanum, me hamadarat. Die machen am Dach Spangume sarum aire vauf pampush da che knach madani Dataparte me a temp Zalmanumem ies what i sashkarum, vočing chipokhum. Ani vaselin norisko darvec, isirak kosum. Zalmanumem ies dat tarkupada inchvor huiserits. Zalmanumem ies chem zalmanum el moch Hun asans charin asans navaz, heisim ezash kariz. Ye mard ganz an dun Edebiyat araştırmacısı Mehmet Fatih Uslu'yla Uslu bir an şaşırdım Fatih Altuğrul'la adını karıştıracaktım. <gülüyor> e, Fatih Altuğrul'la birlikte e, yazdıkları kitap önümüzdeki ay sanırım yayınlanacak olan İş Bankası'nın yayınlayacağı kitap vesilesiyle çoklu Osmanlı edebiyatını e, konuşuyoruz. E, belki de baştan baş buradan başlayabilirdik ama şimdi öyle gel oraya gelmiş olsun. E, Fatih sen nereden merak saldın buna? E, Ermenice'yi nasıl öğrendin? Ee, ...çok fazla rastlanan bir durum değil çünkü bizim çok alışık olduğumuz da bir durum diye Gittikçe artıyor araştırmacıların Ermenice öğrenmesi, daha aşinayız ama... E, ...bu kadar ilerleterek Ermeni edebiyatına çok vakıf olacak hale getirerek e, önemli bir şey yaptığını düşünüyoruz hepimiz. Estağfurullah, yani, çok vakıf değilim, ee, onu söyleyeyim benden de. Benden daha vakıf oldun kesin. <gülüyor> ee, nasıl başladın bu işe? Ben hakikaten şey yani bir özel ilgiyle başlamadım açıkçası. Tez konusu olarak tiyatro edebiyatları çalışmayı seçmiştim. Dramatik edebiyatlar işte. Hangi üniversite? Bilkent Üniversitesi'nde Hı. işte 1840-80 arası falan modern tiyatronun oluşumu falan işte yeni kam modern kamusalın ortaya çıkışı falan. Bunda başladıktan sonra işte zaten tiyatro tarihi bu bağlamda en zengin yazılmış tarih metin alanında çalışmaya görüyorsunuz. Yani ...Ermeniler şey yapmıştı Osmanlı tiyatroyu kurmuş diyebiliriz modern tiyatroyu. ve Ondan sonra onların aracılığıyla yayılmış bütün Osmanlı coğrafyasına. İstanbul'daki bugün modern tiyatronun da şeyi kurucusunun Ermeni tiyatrocular olduğunu söylemek mümkün. Yani aklıma şey geldi yani hani bir sürü bu kadar Türkçe metin varsa Ermenice de var. Daha çok Ermenice gazete var. Hani yani daha güzel olmaz mı hani madem o kamusalanda ne oldu, bu tiyatro neyi değiştir diye falan bakıyorum... Merakla oluştu ee, ve sonra işte bu meran ertesinde gelişti. Burada e, işte Granting'in öldürülmesinden sonra şey bir özel ders e, toplu bilgi üniversitesinde e, şey yapıyorlardı. Ben onlara yamandım işte ben de geleyim dedim falan şey. Başta biraz zor oldu ama sanırım o grupta başlayanlardan bir tek ben kaldım sonrasında. Ondan sonra işte Boğaz Zekian hocayla tanıştık. Venedik'te yaz okuluna gittim. O sürede sürekli çalışıyordum tabii kendim. Yani bir yandan da dil öğrenmeye genel olarak meraklıyım falan. Öyle dil çalışmayı seviyorum. İşte onun ardından Venedik Üniversitesi'ne gidince o zaten bir büyülenme oldu. Zekiyan Hoca da çok çok hakikaten hem değerli bir insan... ...hem de çok tatlı bir insan yani insan onunla çok keyifle bu işleri yapıyor. Mahitaryanlar Türkiye kültürüne katkıda bulunmaya devam ediyor Aynı, diyebiliriz. Aynen, <gülüyor> aynen. Yani kendisi tam manasıyla bilmiyorum şey mi tam bir Osmanlı beyefendisi de falan yani o İstanbul'un ve Anadolu'nun kültürünü falan kendilerine... ...hakikaten benim çok sevdiğim birisi. Onun da etkisiyle şey oldu orada ben Venedik Üniversitesi'nde her şeyi bıraktım. İşte kütüphaneye kapanıp işte romanları dizip işte Zohrapları, yeseyanları falan... Kendi araştırma konumu da bir kenara bırakıp işte sürekli okumaya devam ettim. Sonra bir sene Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde çalıştım aynı şekilde. Aynen dediğim gibi test konusunu bir yana bırakarak o iki, iki buçuk sene bir şey oldu. Yani birazcık hocaların yardımıyla ama kütüphanelerin de şeyiyle ya kaynak ulaşmaya, kaynağa ulaşmanın da verdiği kefle. Çünkü İstanbul'da yapılamıyordum. Yani bir şekilde ulaşamıyordum kaynaklara. Şey oldu yani bir kütüphaneye kapılıp orada böyle coşkulu bir şekilde... ...Ermenice edebiyat okudum ve hakikaten çok da mutlu iki seneydi benim için. Bu da ne acı aslında değil mi? Yani İstanbul'da doğan bir edebiyatın ürünlerini, eserlerini, kitaplarını İstanbul'da bulamamak... ...ve Amerika'ya, Boston'a, Harvard'a git evet. orada kütüphaneye kapanıp bir sürüsünü okuyabilmek. Maalesef. Hepsini Ermenice'den mi okudun? Ya yani tabii şey olarak yani zaten şimdi Ermenice edebiyatın bir bahtsızlıklarından... ...Türkçe'de zaten doğru düzgün yok ama... İkinci yıl, Avrupa dillerinde de yok doğru düzgün. Çok var birkaç bir şey var ama yani zengin bir okuma yapacağınız gibi şey değil. Tabi bir yandan şeyleri topladım orada. Hani ileride bunun dersini verme fikriyle de pek çok İngilizce metni falan da topladım. Ama şey yani e, ağırlıklı Ermeniceden okudum evet. Yani dolayısıyla şey oldu bir anda şey o sonra tezim işte bir karşılaştırmalı bir Ermeni Türkçe Edebiyatlar tezine döndü. Ve oradan devam ediyorum. evet. Biraz zamanımız dar daralıyor. O yüzden aslında aklımda birçok soru var ama şunu sormak istiyorum. Bir ders kitabı olarak yazılmak çabası oldu mu şimdiye kadar? Sizin şu an yaptığınız şeyi ne bileyim liselerde okutulabilecek türden e, hatta Milli Eğitim Bakanlığı'na önerilebilecek türden bir Osmanlı Edebiyatı dersi olarak. Ve o seviyeye inemedik Hı. ama yani bu o yönde bir hareket var sanıyorum. Yani belki bizim yapacağımız bir şey olmaz ama... İşte mesela Şehir Üniversitesi'nde bir çalıştay yaptık geçen gün sosyal bilim liselerinin edebiyat öğretmenleriyle falan hakikaten insanlarda o temayül olduğunu artık o zenginliği merak etmeye başladıklarını lise öğretmenlerinde gördük. Bu iş buraya gidecek ama biliyorsunuz bu çok kitlesel bir şey çok büyük bir şey ne zaman olur bunu bilmiyorum sohbet ede bu yolculuğa da doyum olmaz ama süreler bir hayli sınırlı. Çok çok teşekkür ediyoruz sadece sayfalara konuk olmakla kalmayıp bir de buraya geldiğin için. Ben Kitabın yolu açık olsun. Ondan çok çok hep beraber faydalanacağımıza eminiz. Çok sağ olasın tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Element benden bir şarkıyla devam edeceğiz. Onlar kim derseniz 2005'te Los Angeles'ta kurulan bir topluluk. Arada Bancıyan tarafından kurulmuş. Arada Halk Müziği, Latin, Flamenco, Tango, re, e, Rebetiko etkileri taşıyan e, bir müzik yapıyorlar. E, ortaya karışık 9 e, kişiden oluşuyor. E, bir sürü de e, dilde görüldüğü gibi müziğini yapıyor. Arapça, İngilizce, Fransızca, Portekizce, Farsça ve İspanyolca. Bu sohbete uydu yani. Senalde e, şarkının ismi Agonik. Radio Agos.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 Hayalimdeki şehir projesinde amacımız İngilizce dersinde işlediğimiz sıfatlar konusunu görsellikle bağdaştırmaktı. Yaşamak istediğim ortamı yarattım. Yarattığım şehirde doğa modernlikle bir bütün olarak yer almakta. Çünkü doğa unsuru gitgide azalmakta. Düşlediğim ortamda her yer yürüme mesafesinde. Ben idare şehrimi hazırlarken doğaya ve trafiğin azalmasına özen gösterdim. <Gülüyor> reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine açık radyo. Radio Agos Ay, ben, kim? Dün, Ay, ben, kim? Ay, ben, kim? Da, yet, va, la, ytti? En, da, to, el, to, jenilinun, jenilinun He, zaken, he, zaken, ho, zaa, Emekli opettaja Shushan Özoglu'lla. Herafta yhdeksän sanaa. Herafta yhdeksän sanaa. Herafta <tip> yhdeksän sanaa. Herafta yhdeksän sanaa. Herafta Polorit sanaa. Herafta yhdeksän sanaa. Herafta yhdeksän Evet, bugün sınav var. Bakalım bugüne kadar neler öğrendiniz? Söyleyeceğim cümlelere dikkat etmenizi, anlamaya çalışmanızı istiyorum. Ne kadar başarabileceksiniz bakalım. Evet, derslerimize parilus başlıyoruz. Cevabı yine Paris. Devam edelim. İnç besyes, inç kaçıga? Nasılsın? Ne var ne yok? Laviem. Tuna alavius. Yes. İyim. Sen de iyi misin? Abin inchpes Abin Abim nasıl? al alave. Abim de iyidir. Aisor otu inchpes e? Bugün hava nasıl? Aisor otu keş e. Bağ e. Bugün hava kötü. Soğuk. Hanute ur-e, dükkan nerede? khanut hos-e, dükkan burada. dunut ur-e, evin nerede? Dunus goman e evim saa tarafta. Kirkunis, kitabım var mı? Boç, kirk-çunim, hayır. Kitabım yok Hatı Kani lira e Ekmeç kaç liradır? Hatı Mek lira e Ekmek bir liradır Baniri Peynir Baniri dası lira e Peynir on liradır Tramunis Paran var mı? Boç Tram Chunim. Kirker Unik. Kitaplarınız var mı? Kirker Chuning. Hayır, kitaplarımız yok. Dunu Gadunergan. Evde kediler var mı? Ayo, Dunu Gadunergan. Evet, evde kediler var. Şuneri Uryen. Köpekler nerede? Şuneri Bardeın yen köpekler bahçededir. Tun şunu Senin köpeğin var mı? Şun çunim. Gadu unim, Köpeğim yok. kedim var. Jamı kani, Saat kaç? Jamı vet ugese. Saat altı buçuk. Jamı kaniye, Jamı yerekin karortka. <gülüyor> Saat 3'e <üçe> çeyrek var. Jamı kani Jamı mega karortkansni. <gülüyor> Biri çeyrek geçiyor. Kani jam e hosyes? Kaç saattir buradasın? Yergu jam e hosyem. Biraz gayretle bu soru cümlelerini siz de kurabilirsiniz. Be de cevaplarını verebilirsiniz. Bu hafta biraz cümle kurmaya gayret etsek nasıl olur? Hepinize iyi bir hafta sonu. Polorit Paris Şapataverç. Mınak Parov. Allah'a Düm Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? E the to e the to jin lin you jin lin you he za ke he za le hu za ni jie ni. Duşa bu, duşa bu, çabete, çabete, raseve, raseve. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. E, bu bölümde... E... Öncelikle bir senin e, yazından ve e, CNN Türk'te e, Enver Aysever'in programına e, katıldığında da e, gündeme taşıdığın e, hocalı sorumluluğuyla ilgili e, bölümden e, başlamak isterim. E, bir hayli tepki de e, alan olumlu, olumsuz e, tartışılan. Tartışılması da çok e, yararlı e, olan e, yazı ve görüşlerinde bunlar. E, özetle aslında... Hocalı da e, o dönemde sivil Azerilerin e, üzerine açılan, ateş e, yaşatılan e, acıda e, Ermenilerin e, sorumluluğu üstlenmesi ve buna mukabil e, Azerilerin de bir sumgayeti tartışabilir hale gelmesi ve e, birbirine e, yarıştırılmayan, üst üste tepiştirilmeyen acılardan Artık bir vakit inşallah barışın, umudun konuşulabilir hale gelmesini temenni eden bir bakış açısıyla sundun sen konuyu. Hocalıyı biraz aslında diğerlerinden ayırarak konuşmak istedim ben bu dönemde. Çünkü evet Karabağ Savaşı sırasında çok fazla karşılıklı şiddet gerçekten yaşandı. Ermenilerin de Azerilerin de iki tarafında cımbızlayarak ya da bir parantezi alarak öne çıkarabileceği çok böyle şiddet e, olayı var. Sivillere yönelik saldırılar da var. Kabul edilemeyecek savaş ortamında dahi kabul edilemeyecek bazı eylemler var vesaire. E, ama hocalı bu e, eylemlerin saldırıların e, en tepe noktası e, gibi görünüyor. Sayıca en fazla sivilin öldürdü, öldüğü e, saldırı ve bugün hala anılıyor olması bana e, orada özel bir durum olduğunu söyledi. Birkaç, son birkaç yıldır. Ondan önce de çok haberimiz olan, çok bildiğimiz bir mesele değildi aslında Türkiye'li Ermeniler olarak. En azından benim bildiğim bir konu değildi. Yok konuşulmuyor tabii. Yani ulaşılabilir kaynağı yok. Ee, Haklısın. Çok konuşuluyor olmasında Azerbaycan Devleti'nin bu katliamı araçsallaştırması gibi boyut olduğunda son derece farkındayım bu arada. Hani onu e, görmezden gelerek söylemiyorum ama e, neden başka katliamlar değil, başka eylemler değil de hocalı e, bu kadar öne çıkarılıyor sorusu. Beni biraz daha ...araştırmaya gitti. Aslına bakarsan... ...o geçen seneki ırkçı miting... ...hepimizi Tabii. biraz düşündürdü ve... ...burada ne oldu sorusunu sordurdu. Biz o zaman Agosta... ...26 Şubat'taydı. Geçen seneki o... ...İdris Taim Şahin'in katıldığı... ...miting. Ondan sonraki hafta... ...bir aslında hocalı dosyası hazırladık. Basında pek yapılan... ...bir şey değil bu. Meseleleri derinlemesine ...incelemek. Belki biz haftalık gazete... ...olmamızın verdiği avantajla biraz daha... ...ayrıntılara girebiliyoruz. Ve orada... Ee, özellikle Tom Devalin araştırmacı gazeteci Tom Devalin tanıklığını dayanarak, onun yaptığı araştırmaları dayanarak, hocalı gerçeğini biraz yaklaşmayı denedik ve orada benim gördüğüm e, o gün o alanda olan çalışan insan hakları örgütlerinin beyanlarıyla ve daha sonra Tom Devalin Sarkisyan'la yaptığı bir röportajla e, ortaya çok aslında bariz bir gerçeği e, çıkarıyor. O gerçekte şu orada evet Azeri güçleriyle Ermeni güçleri savaşıyorlar, karşılıklı bir çatışma var. Ee, ama hocalı ki 7 bin kişilik bir kent, kasaba, e, hocalı Ermenilere geçmek üzere orada bir e, güvenlik koridoru açılıyor sivil halkın e, ayrılması için. Azeriler sivil halkın ayrılmasını istemiyorlar hocalıyı tamamen boşaltmak istemedikleri için ama neticede insanlar kaçıyorlar o güvenlik koridorundan. E, o güvenlik koridorundan kaçan insanların içerisinde bir takım silahlı Azeriler de var ama onlar da kaçıyor. Ve o sırada Ermeni güçlerinin başındaki subaylar, komutanlar artık kimdiyse bir ateş emri veriyorlar. Ve Sarkisyan sonraki röportajında, 2000'de verdiği röportajında olaydan yıllar sonra bunu reddetmiyor. Söylediği şey füze, bomba, sivil asker ayrımı yapmıyor diyor. İlaveten o güne kadar biz Ermenilerin sivillere el kaldırmayacağı inancı vardı. Biz o inancı kırmış olduk diyor. İlaveten o, o gün savaşan askerler içinde Bakü'den ve Sumgayit'ten kaçan Ermeni gençler vardı diyor. Yani bir anlamda bunun intikam hissiyle yapıldığını söylüyor vesaire vesaire. Ee, yani az çok tarihi bilenler, az çok bu olayların dinamiklerini bilenler için bence yeterince açık ifadeler bunlar. Bizzat oradaki subaylardan biri tarafından söylenmiş. Bugünkü Ermenistan Devlet Başkanı tarafından söylenmiş bir şey. Yani benim gördüğüm kadarıyla orada sivillerin öleceği bilindiği halde ateş açma emri verilmiş. Ee, bu... Bence benim vicdanıma en azından sığmadığı için ve ben de Ermeni kimliğini taşıyan hasbelkader o kimliğin içine doğmuş bir insan olarak hala Ermeni kimliği içinden konuşan biri olarak Türkiye'de bu anlamda söz söyleyen biri olarak Ermenilere yapılan haksızlıklara karşı durmaya çalışan biri olarak bunu söylemenin bu gerçeği en azından yazılı sözlü olarak ifade etmenin ...benim görevim olduğunu düşündüm ve o yüzden konuşmuştuk. Aslında istedim. sen tam da yine araştırmacı Tom Devali'nin söylediği yoldan gitmiş oldun. Çünkü o da diyor ki Ermeniler ve Azeriler aralarındaki çatışmaları barışçıl yollarla çözmek istiyorlarsa... ...her iki taraf da diğerinin elinden çektiği acılar yerine kendi uyguladığı şiddete yönelik sorgulamaya ve yüzleşmeye girişmelidir... Yap, yaptığın tam da bundan ibaret. Benim hem televizyonda çıkan e, söyleşi Enver Ayseverli hem e, yazım anladığım kadarıyla epey yankı buldu. Özellikle Azerbaycan'da epey yankı buldu. E, bana da çokça mail geldi Bakü'den başka yerlerden. Teşekkür edenler de var. Ama bir yandan Karabağ meselesindeki genel fotoğrafı ben Azeri görüşünden çok farklı görüyorum ve bunu da ifade ettim o yazıda. Bundan dolayı eleştiren sert bir şekilde eleştiren Azerbaycanlılar da oldu. Benim Her türlü görüşe saygım var ama e, Hocalı'da bir insanlık suçu görmem Hocalı'da lanetlenmesi gereken bir tavır görmem Karabağ'da veya başka meselelerde bütünüyle Azeri resmi görüşünün haklı olduğu anlamına gelmiyor. E, zaten o Azeri resmi görüşünün haklı olmadığını savunan pek çok Azerbaycanlı da var. Aliyev rejimi açıkçası Karabağ savaşını da o savaşın açtığı yaraları da Hocalı gibi yaraları da kendi iktidarının devamı için... İç politikada bir baskı unsuru olarak da e, kullanıyor. Buna da dikkat çekmeye çalıştım. E, mümkün mertebe aslında e, olmayan e, Azeri-Ermeni konuşmasını hani İstanbul'dan bizim başlatmamız gibi çok mümkün değil. Bunun farkındayım. Çok sağlıklı değil. Bunu Azerbaycanlarla Ermenistanlılar öncelikle konuşabilmeliler ama ben hani böyle bir kapı açabilir miyim? Bir ilk adım olabilir mi? İlk adım değil. Mu muhtemelen sivil toplum alanında daha önce böyle adımlar atıldı ama e, hani bizim buradan konuşuyor olmamız ses getirecek. Bunun farkında olarak e, bir ufak adım atmak bir pencere açmak istedim. Umarım bu anlamda e, bir şeye yarar. Biz bilmiyoruz bu konuları. Her şeyden önce onu söylemek lazım. Daha yakından öğrenmek, daha yakından e, o tarihsel yaşanmışlığın içindeki insan seslerini Duymak da gazeteciler olarak bu konularla ilgilenen insanlar olarak bizim de görevimiz. O duyduğumuz sesler bizde ne uyandırır bilmiyorum ama o sesleri duyma çabası zaten e, o hayatın da kendisi bizim sorumluluğumuzunda da kendisi bence. Böylelikle belki geçen seneki gibi provokasyonlara açık nefret görükleyici gösterilerden ziyade yan yana durup birbirimizin acısına saygı gösterebileceğimiz gerçek anmalarda buluşmak mümkün olacaktır. Her şey bunun için zaten Azeriler-Ermeniler arasındaki sorunda da böyle. Ermeniler-Türkler arasındaki sorunda da böyle. Kürtler ve Türkler arasındaki sorunda da böyle. Yan yana gelebilecek etnik kökeninden, dini kökünden, E, bağımsız olarak çok insan olduğunu biliyoruz ve aslında her olayda daha çok görüyoruz. Bu da bize umut vermeye devam ediyor. E, ben bu sefer sözü alayım. E, şarkımız senin e, yazdığın bu hafta Üvercinkada Ağustos'taki köşende yazdığın e, yazı ile alakalı. E, mühür gözümü çalacağız. Neşet Ertaş'tan e, Senin canını yakan bir, bir haber vardı geçen hafta gazetelerde ve sen de onu yazdın. Ee, neye kızdın neydi ee, biraz isyan ettiren seni çünkü e, kızgın ve isyankar bir yazı olduğunu görüyorum. Senin her zamanki üslubundan biraz daha farklı. Ee, Halk ozanı aşık Ali İzzet Özkan'ın dizelerine bestelenen e, bir türkü mühür gözüm. Hepimizde de aslında e, hatırı var. E, onu da bu denli bilinir ve sevilir kılan e, geçen Eylül ayında vefat eden Neşet Ertaş'ın yorumu. Ee, çok, çok insan çok severek söyledi mühür gözümü ama onunki e, içten e, hafif yanık e, usul usul yorumu e, ünlü etti aslında e, bu türküyü bilinir kıldı. Neşet Ertaş'a ve kalan müziğe e, e, bu e, dizeleri yazan. Aşın şimdiki mirasçılarından bir dava açılmış. Maddi tazminat davası ve Neşet Ertaş ölümünden sonra 69 bin liralık bir tazminat cezasına Yargıtay tarafından onandığı için mahkum edilmiş. Buradaki hikaye şu, iki Ozan kendi aralarında paranın lafı olmayacak şekilde aslında o ilişkiyi kurmuşlar. Biri birine vermiş, o da onu almış, meslelemiş taşımış bugünleri <gülüyor> Dolayısıyla e, onların e, parayla ölçmediği bir ilişkinin bu kadar şimdi birden tazminatlara konu olmasında çok hazin bir şey var e, mühür gözlümü O nedenle açık gözlürlükten korumak gibi bir hissiyatla Ben yazmak istedim çok fenaalde ayıp edildiğini düşünüyorum e, Neşet taşın hatırasını Hani Oha ona bir şey olmaz o hiçbir şey kaybetmez ama bu tip şeyler Bizi kalan müziği yani sınırlı alanlarda iyi bir şeyler yapmaya çalışanları zedeliyor. iki ozanın gönül bağıyla kurduğu anlaşmayı mahkeme kararıyla bozan mirasçıların ayıbı diyebiliriz çok kabaca. O iki ozanın ruhunun çağda olması için gelsin Abi. o zaman mühür göz Tarktadan eser yelden Sakınırım, kıskanırım Devam ediyoruz hmm, Bu hafta sayının içeriği bizi pek tatmin etmedi dedim ben programın başında Ama ilginç şeyler de varmış aslında hiç fena değil Mesela arka sayfamızda bir Nobel'li e, ekonomist e, e, iktisatçı Agos için e, bir yazı yazdı William Sharp e, ve hocasını anlattı bize Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Amerika'da hayatını kaybeden Armen, Albert Alçıyan e, Nobel'li e, bir iktisatçının hocasına bir tür ağıdı bir tür vedasıydı E, bu yazı ve Agosta e, William Sharpe 1990 Nobel ödülü sahibi, ekonomi ödülü sahibi William Sharpe'ı e, konuk etmekten, ona bir sayfa ayırmaktan dolayı da çok mutlu olduk biz. E, Alçıyan da ilginç bir figürmüş. Onun üzerinde çok etkisi olmuş. E, genelde olur böyle hani 40 yılın bir başı eğer bir başı. E... İz bırakan karizmatik bir hocaya rastlamışsan onu hep aslında bir şekilde e, hayatında bir yerlerde taşırsın. E, William Sharp bu anlamda e, Ermeni Edim Smith olarak bilinen e, o şekilde anılan iktisatçı Ermen Alçıyanı sadece e, geliştirdiği kuramlar açısından değil bunları bir hoca olarak aktarımındaki o sıra dışılıkla da e, yad ediyor. Evet. Ve e, anılarını o kadar e, canlı bir şekilde aktarıyor ki bize e, derslerde derse iktisadi yayınlarda yer alan bilgilerin %95'inin yanlış ya da anlamsız olduğunu söyleyerek başlardı diye ve özellikle bu derslerin bir nevi Ee, güreş maçını andırdığını e, her şeyi ayağının altından e, alçıyanın başta kendisinin sonra öğrencilerinin çekip e, tartışmaya açtığını ve evet bir beyefendi e, kibarlığında ama hani iş e, alana geldiğinde orada son derece e, sıra dışı ve çarpışmaya açık hale geldiğini ve o heyecanı, o sorgulamayı aslında öğrencilerine aktardığını ve bu kadar canlı canlı o hatıranın kalması herhalde en büyük e, kıymet olsa gerek. Bir bellekte yaşamaya devam ediyorsun sonuçta. Mutlaka e, alçıyan UC iley de e, 1946 yılında kadroya girmiş ve 2007 yılına kadar tam 61 sene aynı üniversitenin aynı kürsüsünde Görev yapmış Emekli ayrıldıktan sonra da üniversitede odasında çalışmaya devam etmiş bugüne kadar yazılmış yayınlanmış en önemli ekonomiye giriş kitaplarından birinin yazarı olarak kabul ediliyor ve American Economic Review'da 2001 yılında 100. yılında kendi 100. yılında Bu dergide yayınlanmış en etkili 20 makaleden birinin olarak Armen Alçıyan'ın bir ne şey yapmış. Çok önemli bir iktisatçı. Biz Agos olarak ailesine de ulaşmaya çalıştık. Biraz daha aile hayatına dair bir şeyler edinelim, bir takım bilgiler verebilirim diye. Maalesef başarılı olamadık ama takip edeceğiz bu konuyu ve belki de Armen Albert Alçıyan ile ilgili bir yazı daha çıkar gazetede. İnşallah. Kendisini bu vesileyle olsun tanıyıp tanımaktan çok çok mutluyuz. Onun da ruhu şad olsun. Programı bu haftalık bitiriyoruz. Bitiriş şarkımız da Kafe Aman İstanbul'dan geliyor. 2009'da İstanbul'da kurulan ve Rembetiko'nun yanı sıra Osmanlı fasıl müziği ve Bizans müziği üzerinde de çalışmalar yürüten bir topluluk. Geçen yıl Faslı Rembetiko adlı albümünden albümü çıkardı. Biz de bu vesileyle onların formunda bir Rembetiko'suna Kapetan ye yer veriyoruz. Bu vesileyle müziklerimizi hazırlayan Altu Yılmaz'a bir kez daha teşekkür edelim. Pro program mi? asistanlığımızı aslında yapımcılığımızı yapan Emre Erteniye'de. Emre'yi unutuyoruz. Yok o evet el altında olduğu için öyle oluyor ama bu, en azından haberlerde andık bol miktar. Ee, ve veda edelim. İnternette de Şapgir günümüz. Şapgir yine doptolu içeriğiyle iki gün boyunca yayında olacak. Ee, ona da bakmayı ihmal etmesin internet kullanıcıları. E, haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> La tomo está aquí, Damelisa me, ta sinfonisa me. Me toca pedan aquí, do glatomo está aquí, Damelisa me, ta sinfonisa Τ τι πότις σες παρμάγι ἀχεζει καπέτα τα μελιτά να μηντα βάλιςμια τι πότις σες παρμάκι αχεζει καπέτα τα μελιτ να μν τα βάλεις